Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi acma'in ammabat Şimdi kardeşim senin e, gönderdiğin notta iki tane soru var. İnşallah bazı soruları da ben ekledim. E, biraz daha konu açıklamış olsun. Tabi belki bu konuyu tam ilmi bir çerçeve içerisinde değerlendirmeyebilirim ama anladığımı öğrendiğimi inşallah burada yaşadığım şeyleri de paylaşmak için bazı şeyleri değinmek istiyorum inşallah. Birinci sorun olarak demişsin ki İslam devletinin itikadı nedir? Ve bizim itikadımıza nasıl bakıyor? Şimdi kardeşim ee, özellikle burada bir algı operasyonu var yani. Biliyorsun yani özellikle son Türkiye'de özellikle Gülen cemaatine yapılan operasyonlardan sonra algı operasyonu, algı operasyonu diyorlar. Algı operasyonu ne demektir? Bir takım kavramlar üzerinde ee, var olan anlayışı yanlış bir şekilde insanlara şey yapmaktır, lens etmektir. Yani biz buna ne diyoruz? Kavram kargaşalığı diyoruz. Mesela devlet içinde bana göre şu anda özellikle propaganda yapan, bana göre propaganda e, karalama yapanların en güzel yaptıkları şey nedir? İtikadı dillendirmeleri. Yani devletin itikadını söylemeleri. Burada ciddi manada bir oyun var yani. Ciddi manada bir kargaşalık var. O da nedir? Mesela diyor ki, e, biz devlenin itikadını bilmiyoruz. Devlenin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Veyahut da bununla beraber bizimle devle arasındaki itikat farklılığı vardır. Şimdi, bu kelimeleri ele aldığımız zaman, birinci olarak, mesela ben bizzat yaşadım. Bana bir kardeşler misafirliğime gelmişti. Demiş ya, dedim ki ben onlara, Ebbekir el-Baghdadi Müslüman mı? Bak, çok şaşırıcı bir cevap yani. Biz onun şirkini görmedik. Biz onun şirkini görmedik. Şimdi itikat dediğimiz zaman hangi itikadın konuları buna giriyor yani? Mesela bu birinci olarak adam ne anlıyor? Ha demek ki devrin itikadı bozuk. E tabi şimdi devrin itikadı bozuk ne demek? Müşrik demek yani. İlk başta nedir? İlk başta anlaşılan budur. E tabi Müslümanlar bunları duydukları zaman doğru olarak hani devrin itikadı bozuk ise yani biz bu din için yaşıyoruz. Nasıl bozuk bir itikadın bayrağı altında savaşabiliriz diye ne yapabiliyorlar? Bir şüphen içerisine girebiliyorlar. Şimdi devleyle bizim aramızdaki itikad farkını söyleyeyim. Kardeşim biz dinin asıllarında hem tevhid la ilahe ile Allah'ın şartlarında tautu inkarda şirki tautu ve şirki inkarda Allah azze ve celle ibadeti birlemekte. Nevakidül İslam'da İslam'ı bozan usullardan uzak durma noktasında bizim ile devlet arasında herhangi bir farklılık yoktur. Zaten eğer bizim, bizim ile İslam devleti arasında bu meselede bir farklılık olmuş olsaydı bu din farklılığı demektir. Ve nasıl olur da biz müşrik dediğimiz itikadı bozuk demiş olduğumuz insanlar arasında aynı safta savaşabilir? Allah muhafaza yani bu savaş neye götürür bizi? Çok ciddi manada hatalara ve şehadetimizin de ne yapılmasa bozuk olmasa sebebiyeti Allah muhafaza yani bizim ile devlet arasında baştan söylüyorum yine Murat abi bu çok önemli yani itikat olarak itikadın esaslarında hiçbir bir farklılık yok kardeşim yani onlar da Allah'ın zevcini ibadetebiliyorlar. onlar da tahten inkar ediyorlar ve onlar da şirkleri zerre ediyorlar aynı şekilde bizler yani onlar bizim Müslüman kardeşe muahit olan kardeşlerimiz yani bu konuda herhangi bir farklılığımız yine yoktur devlet ile bizim aramızda herhangi bir farklılığımız Yoktu. Bunu çok iyi bil inşallah. Çünkü adamın an, insanların anlattıklarına göre baktığımızda devlin itikadı problemli. Devleni yani insan ola, doğal olarak da etkileniyor yani. Hani diyor ki nasıl ben itikadı bozuk olan bir ordunun alt, orduyla beraber savaşabilirim. Bayran altında savaşabilirim. Allah muhafaza deyip ne yapabiliyor? Yani biz burada şirki izah ediyoruz. Oraya gidince şirketleri mi şey yapacağız? Fakat kardeşim bizim ile devle arasında ihtihadi bir farklılık var. Yani ihtihadi farklılık ne demektir? Dinlerin ayrılığını gerektirmeyen, safların ayrılmasını gerektirmeyen, Müslümanların da bir arada yaşayabilmesini sebebiyet veren, sadece delillerden kaynaklanan, bir takım vakalardan kaynaklanan, içtihadi bir takım ihtilaf var. Bizim ile devre arasındaki en büyük farklılık kardeşim nedir? En büyük farklılık toplumlara verilen hüküm konusunda farklılıktır yani. Mesela inşallah bu konuyu izah edeyim yani. Şimdi biz kendi toplumumuzda diyoruz ki Sanığımı bize göre la ilaha illallah namaz kılmak la ilaha illallah demek namaz kılmak selam vermek bize görür tutmak bunlar İslam alameti değildir diyoruz niye değildir diyoruz çünkü alamet demek kafir ile müşriki birbirinden ayrılması demektir diyoruz ve la ilaha illallah şu anda Müslümanlar da söylüyor müşrik olan insanlar da söylüyor. Namaz kılma noktasında Müslümanlar da namaz kılıyorlar. Müşrik olan insanlar da namaz kılıyorlar. E Du'a olarak da namaz ve la ilahe illallah oruç Müslüman ve müşriği ayrılmadığı için ne değildir? Bunlar İslam alameti değildir. Allah Resulü Aleyhisselam döneminde la ilahe illallah ve namaz İslam alameti olduğu için kafirler ve müşrikler Müslümanları birbirinden ayrılır ettiğinden dolayı Allah Resulü Aleyhisselam döneminde İslam alameti kabul ediliyor idi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam mesela ilk Daveti yaptığı zaman la ilahil Allah diyor çünkü prensler ne problemi vardı la ilahil Allah problemi vardı. Daha sonra netge gelmedi hicret heyecet Yahudi kitap la ilahil Allah söylediği için e, ne oldu İslam alametinden çıktı otomatik ben Allah Resulü Aleyhisselam yapmış olduğu davette la ilahil Allah Muhammedun Rasulullah çünkü Ehli kitap Muhammedun Rasulullah ne yapmıyorlardı. Kabul etmiyor. Daha sonraki kavimler La ilahe illallah kabul etti, Muhammed'in Resulullah'a kabul etti. Fakat namaz bu oruçta, namaz ve zekatta problem yaşayanlara ne diyordu? La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah derse namaz kılar ve zekat verirse. Biz de bu hadislerin mefhumundan anlıyoruz ki demek ki İslam alametleri zamana ve mekana göre ne yapılır? Zamana ve mekana göre değişeceğini söylüyoruz. Kendi toplumumuzda ise Türk toplumunu çok iyi bildiğimiz için onlarda La ilahe illallah şirk üzere söylemeleri, namaz kılarken de şirk üzere bunu yapmalarından dolayı dedi ki bize göre bu ne değildir? İslam alameti değildir. Peki İslam alameti ne olması lazım? Bugün işe tağutu inkar etmektir, okula göndermemektir, oy kullanmamaktır, bunun yanlış olduğunu anlatmaktır. Benzeri şeylerin ne olduğunu söyledik. İslam alameti olabileceğini söyledik. Bununla beraber doğal olarak da doğal olarak da Türkiye'de tanımadığımız Şirkini görmediğimiz ve İslam'ını da görmediğimiz bir insanı. Şirkini görmediğimiz ve bununla beraber namaz kılan bir insanı gördüğümüzde biz buna ne yapıyoruz? Biz buna tevhidini de görmediğimiz insana müşrik muamelesi yapıyoruz. Bak muamele olarak müşrik muamelesi yapıyoruz. Fakat hakikaten müşriktir demiyoruz yani müşrik hükmünü vermiyoruz. Muamele olarak i̇şte işte müşriklerin selamı alınmıyor, görüşünü kabul ediyorsa selamlarını almıyoruz pardon selam vermiyoruz onlara, kestiğini yemiyoruz, evlilik... Birçok mesele ne yapıyoruz? Müşrik muamelesi yapıldığı için arkasından namaz kılmıyoruz. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Mesela biz bu müşriklere, bu, şey, bu, bu halka bu şekilde muamele ediyoruz. Şimdi devreyle devreye geldiğimiz zaman, şimdi kardeşim devre bu konuda ki net itikadını sana söyleyeyim inşallah. Devre, biz la ilahe illallah, İslam alameti kabul etmiyoruz. Devre ise La ilahe illallah ve namaz kılmaya oruç tutmayın İslam alamete kabul ediyor. Ki zaten İslam alimler arasında bu bu istihadi bir ihtiraftır. Kim alimler demişler ki La ilahe illallah demek namaz kılmak, oruç kılmak bunlar her ülkede ve her zaman her dönemde İslam alametidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam kendi zamanda bunları İslam alameti olarak kabul etmiştir. Bazı alimler ise hadislerin mefhumlarından, arka planından fıkhını ele alarak demişler ki bunlar İslam alameti. Biz hangi görüşü aldık? Hadislerin fıkhını anlayan hadis alimlerin görüşünü ama Fakat bazı alimler de bu görüşü kabul etmemiş. Demiş ya, hadislerde bunlar varit olmuştur. Doğu arasında biz ne yapıyoruz? Bu şekilde muamele ediyoruz. İşte kardeşim bu görüş dünya üzerinde tevhidi Müslümanların çoğunluğunun kabul etmiş olduğu görüş aslında budur yani. yani Dünya üzerinde tevhidi Müslümanların birçoğunun kabul etmiş olduğu görüş nedir? La ilahe illallah söyleyeni namaz kılan insana ilk başta Şirkini görmediğimiz mütteşe ne yapmaktır? İslam muamelesi, Müslüman muamelesi yapmaktır. Doğru kardeşim, devlet bu konuda, bu iştihadi meselede hangi görüşe sahip? La ilahe illallahı İslam muamelesi yap. La ilahe illallah İslam alameti kabul etmektir. Devlet herhangi bir tane adamı, herhangi bir tane şahası, şirkini görmediği mütteşe, eğer namaz kıldığını görürse, eğer oruç tuttuğunu görürse, eğer la ilahe illallah derse ve İslam'ın alametini zihar ederse bu insana ilk başta Müslüman muamelesi yapıyor. Bak nasıl ki biz Türkiye'de ilk başta kafir muamelesi yapıyor ama bu hakiken kafir değil belki Müslüman da olmuş olabilir biz bunu bilemiyoruz diyorsak devlete başlangıç itibariyle Müslüman muamelesi yapıyor ama demiyoruz ki bu hakiki Müslümandır Halilüker'de belki de müşrik de olabilir hayatında kalbinde şirk ve nifak da olabilir, onu bilmiyoruz diyor. ama zahiren şirkini görmediğimiz zaman ne yapıyor? Müşrik muamelesi yapıyoruz. Diyorlar. Doğal olarak kardeşim devle mesela Türkiye'deki halkı. Mesela Türkiye'deki halkı İslam izhar ediyor mu? Devlete göre. Evet. La ilahe illallah diyor. Namaz kılıyor. Bunlara Müslüman muamelesi yapıyor. Nereye kadar? Şirklerini görmedikleri yere kadar. Fakat şirklerini gördükten sonra. Bak burası çok önemli bir nokta Murat abi, Burayı dinle. Eğer şirkini gördükten sonra buna rağmen eğer şirki Kufr-ı Ekber ise apaçık şirk ise buna rağmen hala tekfir etmezse o zaman ciddi manada problem var. O zaman ne olur? Bizim ile ne olur? Din ayrılığı olur. Çünkü müşrikleri tekfir etmemen meselesi olur. Bu da dinlerin ayrılığını gerektirecek olan bir mesele. Fakat devlet böyle yapmıyor kardeşim yani. İlk başta şirkini görmediği zaman ne yapıyor? Şirkini görmediği zaman Müslüman muamelesi yapıyor. La ilahe illallah söyleyenlere. Fakat şirkini gördükten sonra Büyük şirkini gördükten sonra kapalı değilse bu adama ne yapıyor? Direkt mürtet muamelesi yapıyor. Direkt mürtet muamelesi yapıyor. Ama eğer şirki kapalı bir şirk ise hücret ikabe ediyor. Ondan sonra mürtet muamelesi yapıyor kardeşim. Mesela bunun en güzel örneği nedir? Devlet şiaya, rafizilere komple ne muamelesi yapıyor? Mürtet muamelesi yapıyor. Niye? Hem avamı, avam olmayanı, alimi, alim olmayanı fark etmiyor. Hepsine mürtet diyor. Niye kardeşim? Çünkü diyorlar ki ilk başta bunlar İslam oldular La İlahe İllallah'ın namaz kılmakla. Daha sonra şirk ve küfür itikatları izhar ettiklerinden dolayı da mürtet oldular ve bundan dolayı şey ne yapıyor? Mürtet muamelesi yapıyor. Bak Murat abi buraya dikkat et. Kaide ile devlet arasındaki fark nedir biliyor musun? Kaideciler şirkini görse de görmese La İlahe İllallah dedikten sonra hiçbir de tekfir etmiyorlar yani. Mesela Türkiye'dekiler bu şekilde inanıyorlar. Hiçbir şekilde tekfir etmiyorlar yani. La ilahe illallah dese de e, dedikten sonra. Ya nedir? Aslında cehennet bir safhanı itikazına sahipler. Hiçbir şeyde tekfir etmiyorlar. İnkar etmediği müddetçe ediyorlar yani. Fakat devle kardeşim yani. Devle sonuç itibariyle ne yapıyor? Mutlaka tekfir ediyor. Mesela ben sana Türkiye ile alakalı bir fetva var. Onu sana söyleyeyim inşallah. Geldiğin zaman sana da gösteririm. Bir soru sorulmuş. Türkiye'den kese etler yenir mi? Bu konuyu açıklanmış, yaşlanmışlar diyorlar ki daha sonra kardeşler fetva kurumundaki kardeşler. Bize haber verildiğine göre Türkiye'deki insanların çoğunluğunun mürtet ol, olmasından dolayı bunlar etileri yiyinmemesi daha evladır diyor yani yiyememesi gerektiğine bak dikkat edersen bize haber verildiğine göre çünkü ilk başta Müslüman diyorlar daha sonra şirkleri falan anlatıldıktan sonra bak ne yapıyorlar bunlara kafir mi mürtet mi diyorlar onun için bizim ile devlet arasındaki fark nedir Murat abi devlet ile bizim aramızdaki fark şudur. Biz İslam alameti olarak tağutu inkar, la ilahe illallah İslam alameti olarak kabul etmiyoruz. Doğru da la ilahe illallah söyleyen insanlara ne yapmıyoruz? Müslüman demiyoruz yani. Aslı müşrik kabul ediyoruz. Fakat bunlar la ilahe illallah söyleyen insanlara Müslüman diyorlar. Daha sonra onlara ne yapıyorlar? Şirkini gördükten sonra küfür ve müftet muamelesi yapıyorlar. Ha Doğru olan ve en uygun olan görüşün elbette ki bizim görüşümüz daha... Doğru olan ve vakaya uygun olan fakat bu görüş ayrılığı ne yapmaz bizim ile devre arasındaki bizim ile devre arasındaki ne yapmaz itikat farklılığını dinin farklılığını gerektirecek olan bir durum değil yani onu inşallah bunu çok iyi anlayana Murat abi burası çok önemli burada hep bir yanlış anlayın yani onlar bizim itikatımızdan değil ya yani ne demek onlarla beraber olamayız. Onlar farklı dine sahip asla, asla kardeşim yani bu onlara büyük bir iftiradır. Bu onlara ciddi manada bir iftiradır yani Allah muhafaza İslam devletine büyük bir iftiradır. Bizim yine onlara aslında bir farklılık yok sadece iştihadi bir farklılık vardır. Ve iştihadi farklılıklarda da asla ve asla safların ayrılığı birbirinden ayrılmak bir araya gelmemek ne değildir? Doğru olan bir şey değildir. İştihadi farklılıkta yapmamızı yapmanızı devlinin tabi olup o şekilde yapmalıydı. İnşallah buraya gelince ben sana uzun uzun burayı... Anlatırım. O zaman kardeşim İslam Devleti ile bizim aramızdaki fark sonuç olarak yani biz 5 dakika önce, biz daha erken tekfir ediyoruz. Onlar 5 dakika sonra tekfir ama sonuçta tekfir ediliyor yani. Sonuçta bu muamele yapılıyor ve bunun örneği de var. Bir de kardeşim yani hani şu veriliyor yani. İkincisi olarak da bir de e, İslam Devleti kendi topraklarında halka yaptığı muamele olarak İslam devleti elbette ki bana göre isabetli olan bir muamele yapıyor. Niye? Çünkü, çünkü kardeş. Darlar hükümünde gelecek olursa hocanın dersini dinleyebilirsin. Dar, e, hatta dergide de bu yazı var. Darların hükümleri diye. İslam diyarında yani İslam şeriatın hakim olduğu yerlerde halka muamele nasıl yapılır? Kafiler hükmünün hakim olduğu yerlerde halka muamele nasıl yapılır? İslam diye İslam şeriatın hakim olan yerlerde İnsanların şirki görülmediği müddetçe tanıdığın, tanınmayan, tanınmayan insanlara ne muamele yapılır? Müslüman muamelesi yapılır. Müslüman muamelesi yapılır. Küfür diyarında ise şirkini görmediğin insanları tevhidini de görmemişsen bunlara müşrik muamelesi yapılır. Bugün İslam devletinin topraklarına baktığımız zaman bu halkın hepsi böyle hiçbirinin şirkini biz sahip olmuyoruz ve devlet devlete biat etmişler. İslam yani kendince İslam'ın çıkarlarını yerine getiriyor. Doğru olarak da biz bu insanları tanamadığımız insanlara ne yapmalıyız? Müşrik muamelesi değil mi Müslüman muamelesi yapmalıyız. Mesela ben sana örnek vereyim. Adamlar buradan Türkiye kaçan insanlar var. Bana göre insanlar kaçaklar. Tabi biliyorsun yani psikolojik mi insanlar korktuklarını söylemiyorlar. Kendileri rahatlatmak amacıyla birilerini suçlatma suçlamaları gerekiyor ya. Ne diyorlar? Diyorlar ki bizim safımızda müşrik insanlar var. Bak bu çok önemli. Soruyorsun niye müşrik? Hani küfür itikadına mısa Tamam elbette ki vardır biz. Yani biz bunu inkar edemeyiz yani. bu ya, Halkın içerisinde vardır yani. Belki halkın içerisinde %80 tevhidi bilmiyordur. Ama şirkleri de yok. Ama şirkleri de yok. Ve bununla beraber İslam şeriatına teslim olmuşlar. Sadece teslim olmuşlar. Ve bu halk nedir biliyor musun Murat abi? Bu halk bedevi halk hükmündedir yani. Hani bedeviler gelip diyorlar ya e, biz iman ettik. Allah Azze ve Celle diyor ki hayır siz iman etmediniz. Siz deyin ki biz teslim olduk daha imansa kalbinize yerleşmemiş yani. Fakat dikkat et, Allah Resulü Aleyhisselam bunları İslam muamelesi yapıyor kardeşim yani. Bunları demiyorsa kalbinize iman yerleşmediği için muvahit olmadığınızdan dolayısın şu. Hayatlarında şirk olmadıkları için İslam'a teslim olduklarından dolayı Müslüman muamelesi yapıyor. Doğal İslam devleti de kendi şeriatı altında olan halka şirkini görmediği müddetçe ne yapıyor bunlara? Müslüman muamelesi yapıyor İnşallah bunu söyleyeyim. Ha safımızda müşrikler var aynı müşrikleri beraber sahip. Peki ben çoğunu sana soruyorum. Sana sordu ki kardeşim o adamların şirkini. Diyor ki ben sordum Türk halkına ne diyorsun? Müslüman diyorum diyorum. Nasıl olur Türk halkına müşrik, Müslüman diyen bir insan Müslüman olabilir ki? Deyip hemen müşrik diye biliyorlar. Çoğunun sorunu zaten buradan kaynaklanan bir şey. İnşallah kardeşim bunu anlatabildim Yani bizim ile devlet arasındaki farklılığı inşallah... Böyle. İkincisi mesela diyorlar ki devlinin itikadıyla alakalı söyleyeyim inşallah. Devlinin ee, aslında ee, nasıl diyeyim yani, aslında tevhidi yani yeryüzü ikame etme gibi bir şey yok. Yani bunu açıkçası söylemiyorlar ama yani. Sen de inşallah biraz düşünsen, dinlediğin o sohbetlerde, o şeylerde biraz bir araya getirsen, yani şunu anlarsa anla, anla, şu şüphe kalbini yenileşmiş değil mi? Sanki bunların tevhid gibi dertleri yok. Sanki bunların var ya, hani şirke böyle artık göz yumuyorlar. Halkın şirklerine bir şey demiyorlar. Ee, hani bunu belki bu senin şeyini şey yapmış olabilir. Ve vallahi de kardeşim ben sana burada Allah adına yemin ediyorum ki bu devlet, devletin savaşı kesinlikle kavmiyetçilik bir savaş değil. Kesinlikle dünya ona. Vallahi de billahi tevhid için yapılan bir savaştır. Ve ben sana söyleyeyim cuma hutbelerine cumaya gidiyorum. Hiçbir cuma yoktur. Muhakkak ki şirke değiniyor. Muhakkak ki tevhid anlatılıyor. Ve devlet e, muaskereye alındığı, ilk alındığı zaman herkese yani mecburiyet yani şer'i muaskeri veriyor ve şer'i muaskeri itikatla fıkhı veriyor. İtikadı ben sana söyleyeyim kardeşim. Mukarrar fit tevhid veriyor. Orada şirk anlatıyor, tağutu anlatıyor, şirklerde bozan suları anlatıyor. Bir insan nasıl Müslüman olacağını anlatıyor. Yani bizim tevhidin aynısı ne yapıyor? Aynısını kardeşim bunlar muaskerde anlatıyorlar yani. Hani bu konuda inşallah yani sana kalbinde bir şüphe olmasın yani. Zaten bak benim bu noktada bir şüphem olmuş olsaydı ben burada durmazdım yani. Bunu inşallah ben sana söyleyeyim. İkincisi ise hani diyorlar ki devre mürciye. Şimdi devre mürciye özellikle bunu hoca söylüyor yani. Devre mürciye demek, şimdi mürciye çok geniş bir şey yani. Mesela ben sana bunu örnek verim. Neyin mürciyesi bu yani? Biz biliyoruz İstanbul mürciye bir mürciyet-i fukaha var. Bir de mürciyet-i vukulat var. Mürciyet-i Mürciyet-i fukaha ne demek? Yani e, ameller imandan değildir ama yani sonuçta insanları amelleriyle sorumlu tutan grup. Biz burada diyoruz ki İslam e, e, her sünnet arasında hiçbir farklılık yok diyoruz. mürciyet ulat ise, mürciye ulat ise yani hiçbir şekilde la ilahe illallah dedikten sonra Allah'a inkar etmediği müddetçe ne yaparsa yapsın tekfir edilmeyen, yaptığı amellerle sorumlu tutunmayan şeylerdir. Sorumlu tutunmayan, e, tutmayan e, görüştür. E şimdi sen devreye bunu ithama sonra Allah'tan korkmak lazım yani. Mürciye dediğimiz zaman biraz açmamız lazım. Hangi mürciye bu yani? Ve kardeşim bu devlet kesinlikle mürciye değil yani. Bu devlet kesinlikle ve kesinlikle mürce değil. Bu devlet inşallah İslam devletidir ve inşallah bu halife devletidir. Çünkü bu insanlar insanlara tevhidi anlatıyorlar. Ve e, hani Türkiye'de biz çok iyi cemaatsal çalışma yapıyoruz. İşte dave çalışması yapıyor çok düzenli bir şey. Ve vallahi de billahi de. Bu insanlar kat ve kat fazlasıyla da davet çalışması yapıyorlar. Geceleri tevhid dersleri yapıyorlar. Meşcitte tevhid anlatıyorlar. Her yere tevhid yazıları yazıyorlar. Her hutbelerinde tevhidi anlatıyorlar kardeşim yani. Ve bir de şunu unutma. Şunu unutma yani. Türkiye'de ne yaparlarsa yapsınlar. İnsanlara ulaştıkları tevhid çok az olacaktır. Hocanın her zaman bir sözü var ya. Sahabe cihad ile tevhidi insanlara ulaştırmıştır yani. Cihadla beraber davet yapmışlar. Ben bunun en güzel örneğini burada görüyorum yani. Gerçekten ben burada en güzel örneğini burada görüyorum. Birçok insan burada tevhidi doğru düzgün anladılar yani. Neyle cihatta anladılar. Çünkü cumalar sana ait, camiler sana ait, okullar sana ait, sokaklar sana ait ve her yerde istediğin kadar ne yapıyorlar? Tevhid anlatıyor ve orada birçok insan tevhidi öğrendiğine ben ne yaptım? Mesela burada biz buna şahit oluyoruz yani. Onun için hani bunu şey yapmamız lazım. İkincisi ise devleyen. Ee, mesela dedim ki menheş farklılığı var. Bunu tamamen siliyorum ve ben inanıyorum ki menheş birlikteliğinin şartı olmadığını siz de hepiniz kalbinin yakına inanıyorsunuz. Bunun tamamen bir saçmalıktan bir ne denilmenin farklılığının olmadığını e, ondan dolayı söylenen bir şey. Laf olsun diye söylenen bir şey yani. Onun için ben buna cevap vermeyelim. Benim. Menheş birlikteliğinin olması bu kesinlikle İslam tarihinde asla ve asla gerçekleşmeyecek. Gerçekleşmeye ve gerçekleşmeyecek olan bir şeydir. Sahabeler dahi Men heş konuşsa birbirine farklılık yapmış ama asla ve asla Bunun en güzel örneği nedir kardeşim? En güzel örneği Hz. Ebubekir döneminde ee, zeketi vermeyenlere savaşalım mı savaşmayalım bak. Sahabe Ebubekir Ömer radıyallahu farklı bir millete sahip oluyor. Ebubekir adıyan farklı bir görüşe sahip olur ve asla ve asla bunlar bir ayrılıktan olmuyorlar. Halife biatı uzat şey engellemiyorlar. İslam devletine uzak kalmayı ne yapmıyorlar. Ee, söylemiyorlar ve onun için buna hiçbir şekilde girmiyorum yani. Peki ikinci mesele, bize bakışçıları ne? Şimdi bize bakşaçıları ne? Özellikle hocanın dinlendirmiş olduğu ne? Devre bize harcı diyor. Devre bize harcı diyor. Devre bize harcı diyor. Bununla beraber bizim gibi inanan insanlara ceza atıyor ve birçoğunu da idam ediyor. Ne demek? Yani birçok örnek veriyor. İnşallah örnekleri anlatacağım. Mesela birincisi bu Ömer el-Kuveyti. Diyor ki Ebu Ömer el-Kuveyti bizim itikadımız olduğundan dolayı aynı itikada sahibiz. Ve bu adam daha devriliği kurulduğu itibaren bana tweet atan, burası İslam devleti muhakkak ki gelmeniz lazım diyenler. İkincisi ise Tunuslularla alakalı mesele. İşte Tunusları alıp parça parça yapması, bazılarının cezaevine atma hala cezaevinde bulunmaları. İşte Azeri kardeşlerle alakalı olarak bazı Azerilerin cezaevine almaları, bazılarına infaz edilmeleri. Şimdi bunları böyle parça parça ele aldığın zaman ne olur? Zannediyorsun ki İslam devleti cezavına çıkmış. Bizim gibi inanan insanlara her yerde harici hükmünü veriyor. Ve bunları yakalıyor. Ne yapıyor? Ceza atıyor ve hepsini infaz ediyor. Bu tamamen kupkuru bir iftira ve bu iftiraya atanlar Allah katında muhakkak bir var. Şimdi kardeşim birinci olarak devlet bizim gibi inanan insanlara kesinlikle ve kesinlikle hariciz demiyor yani. Kesinlikle ve kesinlikle. Ha, bazı kadılar var. O da El-Kaide'den ayrılan El kaide çizgisinde olan bazı Allah hamdülüyle onları düzeldiler yani. Allah hamdülüyle onları da düzeldiler. Devlenin kaydı, devlenin kardeşin harici dediği, cezaevine attığı insanları ben sana söyleyeyim. Tamam. Bizimle aynı itikattalar. Fakat kardeşim onlar devleyi tekfir eden, devlenin ordusunu tekfir eden, devleye silah çekmeye çalışan ve bununla beraber kan insanlar. Mesela ben sana Ebu Ömer el -Kuvayt. Hoca diyor ki Ebu Ömer el-Kuvveti bizim itikadımı. Ay Yalan söylüyor yani. Ebu Ömer el-Kuvveti tam olarak bizim itikadımızda değil yani. Niye bu Ömer el-Kuvveti'nin fazlalığını söylemiyorsun? Ebu Ömer el fazlalığı ne kardeşim? Büyük şirte cehaleti mazeret gören insanları şirki hiç işlemese dahi tekfir eden birisi. Ve tekfirde zincirleme yapan bir insan yani. Tekfirde bunu bizzat Adlani söylüyor yani. Bu adam devleti tekfir ediyor. Halifeyi tekfir ediyor. Niye? Hakkı kafir demediği için. Halka kafir deme için. Ben yine sana söylüyorum. Halka İslam alameti olduğundan dolayı Müslüman muamelesi ve şirkini görmediği için devlete tekfir etmiyor yani. Ama fakat Ebu Ömer el-Kuveti hani halk kafir gözüyle baktığı için aslı itibariyle devlete tekfir etmediğinden dolayı diğerleri de hep böyle yani. Azeriler de böyle, Tunuslar da böyle. Devlete tekfir etmediği için e sizler de kafir olun, kafire kafir demediğinden dolayı. Askeri tekfiri ve Ebu Ömer el-Kuveti kardeşim yani devreye karşı silah çekmeye çalışan birisi. Hani dergide ee, Utebi diye bir şey vardı, şeyh vardı. Bu 2007'de devre ilan edildiği zaman devrenin şeyhülislamlığını yapan yani başkadılığını yapan bir insan. Hatta bunun yazısını da yazdırmışlar. Ne kadar dehşet verici bir yazıcı değil mi? Kardeşim bu adam var ya, Bu adam aynı işte bu fazlalığı yapan, devreyi tekfir eden ve devreye silah çeken bir insan yani. Bak bunu niye söylemiyorlar? Bunu niye gizliyorlar? Yani? Bunu da söylesinler. Madem ki adaletli davranacaksa bunu da söyleyin biz bunu da bilelim. Ama ne? Bu şekilde olduğunu vermeden mesela direkt tek taraflı olarak veriliyor. E mesela Ebu Ömer'e kuvvetliği meselesi böyle. Azeriler zaten video çıktı değil mi kardeşim? Haricileri operasyon videosunu gördün. Ve adamlarına kadar ve çoğu da bu durumda bak. İndi cezaevine giren, ifade edilen kardeşin çoğu da bu durumda. Tunuslar da böyle kardeşim ya. Yani. Tunuslar da mesela bu şekilde aşarırlar. Vallahi de hoca da bu devleti hoca kursaydı, halife de hoca olmuş olsaydı aynısını yapacaktı yani. Aynısını yapacaktı. Fakat hoca da bunun hak olduğunu biliyor. Bunun yapılması gerektiğini hoca da biliyor. Ama nedir? E, gelmemek için insanları soğutmak amacıyla bana göre en çok tutulmuş olduğu meselelerden bir tanesi nedir? Meselelerden bir tanesi... Budur yani. Bu meseleleri. İşte Ebu Ömer'in kuvveti, işte Azeriler durumu. E ha biz buradayız. Bize niye harcı değiş atmadılar yani? Ben kaç kadının yanına gittim? İtikadımı söyledim. Biz böyle inanıyoruz. Siz böyle inerliyoruz. aramızda herhangi bir farklılık yok yani. E cezaevine atılmış olmuş olsaydı yani. Ubeyde Hoca, İlyas Hoca'ya atmaları gerekmez miydi? Türkiye'den bu şekilde atıldığına dair hiçbir kardeş duyduk mu yani? Zincirleme tekfiri yapmayan hariç. Yaparlarsa, hoca da olsa hoca da kendi cezaevine atacak. Çünkü zincirleme tekfiri yaptığın zaman ilerisi çok kötü bir yöne gidiyor yani. Hiç hiç çirk Müslümanlara da tekfir ediyorsun. Ve bu ahkam ciddi marada bir sorun olacak yani. Şimdi bu bir ikincisi bu Konya'ya Azeriler gelmiş. Konya'ya Azeriler gelmiş. E oraya konaklanmışlar yani artık mecliste gidip geliyorlar. Tabi güzel bir delil denemizle geç, ellerine geçmiş oluyor yani. Diyorlar ki işte Azeriler demişler ki Bak Azeriler demişler ki Türkleri niye cezaevine atmıyorlar? Bizi atıyorlar çünkü biz artık Türkiye'ye gidemeyiz. E pardon Azerbaycan'a gidemiyoruz. Yalan. Gitme imkanları var o ayrı mesele. Çünkü göndermişler yani. İkincisi ise e, ondan dolayı bizi rahatlıkla cezaevine atıyorlar. E, a, fakat Türkleri atmıyorlar. Çünkü Türkler hemen Türkiye kaçabilecek ya. Bu tamamen nedir? Bak bu tamamen nedir? E, cemaatin insanları korkutmaya yönelik olarak söylemiş olduğu bir şey yani. Hani ya bak bizim görüşümüz doğru ama işte siz niye, insanlar düşünüyor. Hoca diyor ki bizim gibi inanan insanları cezaevine atıyorlar. E peki bizi niye atmıyor bizim kardeşlerimiz? Hiç kimse cezaevinde değil. E ne yapılması? Aha güzel bir delil. Azeriler ne demiş? Bizimki kardeşi bizim kardeşlerimiz Türkiye kaçacaklarından dolayı atarlar. Yani atmazlar diye. Kardeşim oradaki Azerilerin gitsen sor hangi kadı sahipler? O konuya gelen kardeşlerin yani. O haricilerin, operasyon yapanların bir, bir kısmı da o kaçanlardan bir kısmında da onlar ve bu insanlar devreyi tekfir eden insanlar yani. Tekfir eden insanlar ve devre ciddi manada kötüleyen insanlar yani. Doğal olarak olur? Devreyi gelip olumsuzluğunu anlatıyor. Tekfir etmiş yani sana en şekilde kötülüğünü anlatacak yani. Onun için ben sana söyleyeyim yani bize karşı bakşacıları bizim onların Müslüman kardeşleriyiz. Ve elhamdülillah yani elhamdülillah bizlere ne yapıyor bize değer veriyorlar. E, fakat devletin o itkadı yani Halka Müslüman muamelesi yaptıkları için bak şirkini görmedikleri müteçebi çok önemli yani. Biz de ne yapıyoruz? O devletin o iştihadına tabi oluyoruz. Bu da asla ve asla ayrılığı gerektirecek olan bir mesele değil yani. Bir de mesela bu konuyla alakalı çok tuhaf bir şey yani. Bana göre hocanın kendisiyle de, kendi görüşüyle de çok ciddi mi Komplo teorisi. Diyor işte mesela diyor ki işte bütün muhacirleri bütün cepheleri hep öne sürüyorlar. İşte Pekike'nin birçok yollarında Müslümanlar açık, peki onlara izin veriyor, gidiyorlar, hicret ediyorlar. Niye bu şey yapmıyorlar, işte e, yollar açılmış, bütün dünyadaki bu itkada sahip Müslümanlar oraya geliyor. İşte biz Ebu Bakir el-Baghdadi'yi tanımıyoruz, yanındakileri tanımıyoruz. Yani ne demek? Bak bu parçaları bir topla, hepsini sen dinlemişsin ben biliyorum yani seni. Parçaları bir topla yine, ne anlıyorsun? Ha, bizim gibi inanan insanları tuzağa düşürüyorlar. Bu Ebu Bekir el de ne olduğu da belli değil. Hepimizin itikadımızı eritecekler. Bu itikadı yok edecekler filan filan. Şimdi bak Murat abi Allah'tan korkmak lazım yani. Yani ee, biz komple teorileri karşı olmamıza rağmen nasıl böyle bir komple teori yapıyoruz? Bunu da inşallah dedim ki sana değinmek istiyorum. Ha muhacirleri öne sürme. Elhamdülillah kardeşim yani. Yönetim, iç, yönetime baktığın zaman Ensar da var, muhacir de var yani. Cepheye baktığın zaman Ensar da var, muhacir de var. Ee, onun için inşallah ben bu konuda sen geldiğin zaman sen uzun uzun konuşuruz Allah'ın izniyle. Bu tamamen nedir? Ee, i̇nsanları buradan soğutmaya yönelik koları söylenecek olan e, şeylerden bir tanesidir. İkinci olarak demişim ki halifenin şartı var mıdır? Ben sana hocanın söylediğini söyleyeceğim inşallah. Halifenin şartı Müslüman olacak, erkek olacak, akıllı olacak. Başka hiçbir şey yok yani. halife'nin tek şartı budur yani. Bir de olursa da daha güzel olur Kureyşi olacak. Hocanın bizzat söylemiş olduğu ve doğru olanı. Bunun dışındaki getirilen şartlar işte bilmem herkese sorması lazımdı. İşte bilmem ee, bilinmesi, tanınması gerekir mahiyetinde. Bunların hiçbirisi ee, nasalla varit olan. Hiçbir şekilde Allah Resulü Aleyhisselam tarafından sabit olan değil. İslam alimlerin halifeli noktasında söylemiş olduğu içtihadi şartlar ve bunlar da asla ve asla kesinlik ifade eden şeyler değildir. Velev ki bu şartlar olsa dahi zaten devlet kendine göre yine bu şartlarda haklılık var. Mesela ben sana bir örnek vereyim yani. Ebu Keral Bagdad'ı tanımıyorca nasıl tanıyalım? Adam Müslüman, adam tevhid ehli, adam erkek. Adam Kureyş'ten yani bakın ne istiyoruz ya yani? ne yapmasını istiyor? Adam alip değil ki sana kitap yazsın kendisi. E itkadı da bellidir. Bu bir. ikincisi ise sorulmadan yapılmış. Murat abi ben sana soruyorum. Allah için vicdanını okuyun yani. Yani ben de biliyorum sende bu, bu soruyu bunu dinlediğin zaman gülmüşsündür yani. Kime soracağız? Mesela ben sana diyelim. Hadi diyelim ki biz kendimizi sor. Bize sordu. Tamam. Bize sorsalardı. Yani biz kaç kişiyiz bize soracaklar yani. Diyelim ki hani bize sorsunlar. Ee, şimdi Ma Ebu Muhammed'in Mahdisi'ye de sormaları lazım değil mi? Sorsunlar. Bak zincirlemeye bak. Ebu Muhammed'in Mahdisi'yi soruyorlarsa Ebu Muhammed'in Mahdisi Suud alimlerinin çoğunu Müslüman görüyor. Bu, doğal olarak da Suud Alimleri de sorulması lazım. E, Suud alimlerinde alim gördükten ne de soru sorulmalı. Yani kardeşim bu kesinlikle ve kesinlikle Uygulanacak olan bir şartı, bu şartların hepsi sırf muhalefet etmek amacıyla. Onlar da biliyorlar bu şartların sahih değil ya. Yani. Onlar da biliyorlar bu şartlar geçerli. Sırf sırf muhalefet etmek için insanları bundan engellemek amacıyla yapılan şeylerdir. Bana göre ben böyle anlıyorum yani. Yani ki zaten devre kendisi kararını ver. Şunu söylüyor devlete. Yani. Devletin en bana göre haklılık payı var. Abdullah ne diyor ki yani? Biz diyor buradayken kimse bize yardım etmedi. Kimse bize destek çıkmadı. Her şeyi biz kendimiz yaptık. Ve bu yolda giderken de birçok insan bize köşe şey yaptı. Bizi yazdım. Sız bıraktı bizi, eleştirdi bizi, övmediler. E bizim kendilerimiz, bizim kendi insanlarımız, alimlerimiz var. Biz adım kendi alimlerimize sormuşsun yani. Neyse soralım kendi. Yani? Siz bugüne kadar ne faydanız oldu ki bize biz size soralım yani. Bana göre onların da nedir? Haklılık payı vardır yani. Onu sana söyleyeyim inşallah. Bir de ben çok tuhaf bana demiş herdeki devlet ele geçirdiği yerlerde ne yapmıyor? şeratı uygulamıyor çünkü halifenin uygulamalarından bir tanesi de şeratına şartlarından bir tanesi şeratı uygulamasıdır. Bana örnek verilmişti yani bunu biz de kulaklarımla duydum. E, denilmişti ki. İşte bak diyor Musul'a şeriatı uygulamıyorlar. İşte bak teleferdi uygulamıyorlar. Sadece Rakka'da uygulayabiliyorlar. Allah'tan korsunlar. Bu kesinlikle İslam devletine bir iftiradır. Ve kıyamet gününde tövbe etmedikleri mütteşir, helallik dilemedikleri çok ciddi malda bir husranı karşı karşıya kalacaktır. Ve vallahi de billahi de İslam devleti nereye geçirse geçirsin. En küçük bir toprak parçası olsa mutlaka mutlaka akabinde hemen şeriatı uyguluyor yani. Musul'da şeriatı uygulanıyor, telafarda şeriatı uygulanıyor. Yani Allah'tan korkmak gerekiyor ya. Allah'tan korkmak lazım yani. Elhamdülillah yani. Gel sanki zaten buraya gelin gördüğünüz zaman İslam şeriatının en ince detayı nasıl uygulandığını göreceksin. Bir de e, diyorlar ki işte aşiretlerle anlaşma yaptılar. İşte onların içerisinde bağızdan olan yani saddamla çalışan insanlar var. Şimdi hepimizin cahiliyesi var buna tabii Hepimizin şimdi. Hepimiz kendi cahiliyemize göre hüküm olursa bu durum. Belki o adamlar tövbe etmiş, ki çoğu tövbe etmiş. Niye? Sırf İslam devleti hakkında almaktır, yapmaktır? Tövbe için yapılan bir şeydir yani. Onun için inşallah yani belki çok uzun konuşabiliriz ama ben söyleyeyim inşallah burası haktır. Halifeye ki inşallah cari olmuştur ve haktır. E gelin halifenize biat edin. Gelin İslam devletinde yaşayın ve gelin İslam devletinin bayrakları altında cihadınızı gerçekleştirin yani. Onun için bu söyleyenleri, karalayan insanlara bana göre zaten bakın açın kendi ilk başı cihadı anlattıkları dersleriyle şu anda kendi hayatına baktığınız zaten siz göreceksiniz yani. Ciddi manada bir ne var? Bir tezatlık var. Ee, bir de davetle alakalı bir sorun olmuş yani burada davet var. Murat abi ben zaten sana söyledim yani ilk konuşmamızda. Ee, birincisi ise cihat aşaması sahabet davet ile cihattı Davet ile götürlerdi yani Ayrı bir hani cihazsız bir davet yapmazlardı zaten bunu sen de biliyorsun. İkincisi ise hocanın pekikeyle alakalı bir yazısı vardı. Demişti ki hani biz böyle artır tutmaya başlamıştık ya önünde. Demişti ki e, cana, mala e, tehdit olan yerde ne yapılmaz? Davet yapılmaz. Bugün Allah için ben sana soruyorum kardeşim. Bizim namuslarımız tehdit altında, bizim çocuklarımızın canları tehdit altında. Bizim kardeşlerimizin şeyleri tehdit altında ve her gün uçak uçuyor, her gün bir vuruyor ve her gün şehit olan kardeşlerimiz var. Yani. Ve bütün dünya İslam topla, e, şey, e, halifeliği yerle bir etmek, İslam devletini tamamen kaldırıp yerle bir etmek için toplanmış bütün dünya ama bak bütün dünya saldırıyor. Biz bu durumda nasıl bırak daveti, bırak kardeşlerimize yardımı, dua dahi etmiyoruz. Onlar için Allah Azze ve Celle yardım etmen için hatta içimizde kötü kötü bir temenni var. Aa, yenilse de bizim söyledi, özellikle Hoca için söylüyorum, bizim söylediklerimiz hakta çıksın. Ya bak bizim dediklerimiz, bizim tecrübemiz yine bize haklı çıkarttığı kibiri var kardeşim yani. Ben sana şunu söylüyorum, davet bu şekilde davet olmaz yani. Senin üzerine farziyet olan şu anda buradaki Müslüman kardeşlerini savunman onlara yardım etmektir. Vallahi de sana söylüyorum, İslam devleti kuruldu ve İslam şeriatı kuruldu. Müslümanlar bu nimete şükretmeleri gerekir. Fakat şükretmeyip İslam devletine sahip çıkmazsa, İslam devletlerini yarı yolda bırakırlarsa ve bütün dünya kafirleri toplarıp İslam devletini yok ederlerse Allah muhafaza, Allah muhafaza nesiller boyunca Müslümanlar zillet altında yaşayacaklar ve vallahi de kâfirler onlara bir daha müsaade etmeyecek. Mesela ben sana şunu söyleyeyim şu anda İslam devleti kurdu orada davet yapabileceğinizi mi zannediyorsunuz yani? Size bundan sonra müsaade edileceğini mi zannediyorsunuz? Asla ve asla. Bu bir ikincisi ise kıyamet günde vebal altında olacaksınız yani. Biz sizden yardım istiyoruz. Biz sizden destek istiyoruz. Siz ne bize dua ediyorsunuz? Ne bizim için yardım istiyor? Tabi seni istisna kılıyorum. Samimi olan kardeş istisna kılıyorum. Ama maalesef maalesef seninle beraber olan hocaları ve onunla beraber olan kardeşleri baktığımızda bize karşı düşmanlığı var. Devreye karşı. Kardeşim devre kim? Devre biziz biz. Bizim muhacirler devreyi teşkil ediyor yani. Hak mı ki devreyi teşkil ediyor yani. Devlet ayrı muhacirlerimiz biziz yani. Onun için bu noktada benim sana nedir? Nasihatim var. Yani inşallah cihat olan yerde Müslümanların namuslarının ve canların tehlike olduğu yerlerde ne yapılmaz? Davet yapılmaz. Cihat yapılır ve davet cihat ile beraber yapılır. Son olarak bilmiyorum. Yani şöyle bir konuya değineyim inşallah. Ee, biliyorsun hani biz Diyorduk yani Allah Azze ve Celle inşallah bize bir İslam devleti nasip etser. İnşallah bir cihad etsek bu kafirlerin zillet altında artık yaşamak bize zor geliyor. Dinimizi yaşayamıyoruz velasıl nasıl diye. Allah Azze ve Celle şu anda bize İslam devleti nasip etti mi? Etti. Ve bizim o söylemiş olduğumuz sözler vardı ya peki onlar ne olacak? Hani biz İslam devleti istiyorduk. Hani böyle bir Allah Azze ve Celle bize kapı nasip etsin. Bak abi. Burada ne var? İki tane tehlike var. Birincisi nifak var. Orada kalan kardeşlerin kalplerine Allah ve muhafaza Allah muhafaza nifakın yerleşmesinden ben korkuyorum. Niye? Allah Azze ve Celle bazı münafıklardan bahsediyor. Diyor ki وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللّٰهَ لَيْنَا يَتَانَ مِنْ فَضْلِيهِ نَنَا سَدَّقَنَّ وَلَا نَكُونَنَّ مِنَا السَّالِحِينَ Eğer Rabbim bize fazlından verirse, bize infak ederse, bize para ve mal mülk verirse vallahi de sadaka vereceğiz ve muhakkak ki bizler, salih olan insanlardan olacağız. Bak dikkat edersen Murat abi. Hani bizlerin bir sözümüz vardı ya. İslam devleti, cihat, İslam toprakları, İslam şeriatının altında yaşamak sözlerimiz ile. Bu şu anda bu insanları söylemiş olduğu sözlerse bir farklılık yok var mı? Bence bir farklılık yok. Hepsi diyor Allah azze ve celle bize para para yok ki infak ederim. Para yok ki biz bir şey yapamıyoruz. Yani verse biz yapacağız diyor yani. Allah azze ve celle Ne zaman ki biz onlara fazlımızdan verdik, onlara mal verdik, Onlar cimri davrandılar ve onlar yüz çevirenlerden oldu. E bugün de kardeşim İslam İslam'da Allah azze ve celle bize İslam devletini nasip etti. Allah azze ve celle bize cihatı nasip etti. Aslında Allah azze ve İslam şeriatını bize nasip etti. Biz ne yaptık? Bakhilû Onlar cimri davrandı ve gerisi Ve şu anda sanki bizler bu konuda miyiz kardeşim. Sanki bize geri gitsin geriye dönenlerden değil miyiz yani? Bu konuda uzak duran insanlar durum ne? Peki ne olacak? Böyle duracak mı? Hayır. Allah Azze ve Celle bu, bu insanları söylemiş olduğu sözleriyle imtihan etti. Ve yapmadıklarından da onları halde bırakmadı. <tuhun> Biz onların kalbine kıyamet gününe kadar nifakı yerleştirdik diyor. Yaptıklarından dolayı. Allah muhafaza. Allah muhafaza kardeşim yani. Ben korkuyorum ki kalplerimize ve oradaki bundan kardeşinin kalplerine nifak girecek. Çünkü söylemiş olduğu sözlerle vazgeçel onları imtihan ediyor. Cihat imkanı var, cet imkanı var ve devre imkanı var. Ama geri durmaları onların kalplerine nifak girmeleriydi. Hani biliyorsun. Ben İsrail eee Ben İsrail'de en büyük nedir yani? Ee, Rabbim bize cihat nasib et. Ya Rabbim işte bize, işte bize bir melik gönderdi onun altına savaşalım. Allah gönderiyor. Ne oluyor peki? Maalesef ne yapıyorlar? Gerisin geriye. Dönüyorlar yani. Ee, onun için e, benim bilmiyorum yani. Söyleyeceklerim bunlar. İnşallah Murat abi sen bunları dinlersin. Ee, kardeşleri de dinlet. Umuyorum inşallah faydalı olur. Eee Subhanak ve bihamdik eşhedü en lâ ilâhe illâ ente ve etûbü ileyke rabbil âlemîn